Kış günüydü. Kar, Diyarbakır'ın daracık kuçelerini iyice örtmüş, her tarafta dere beyliğini sürdürüyordu. Kar, Aziz Ak aksakalı gibi yol boyunca uzanıyor, sonra kilisenin avlusundan merdivenleri tırmanarak yüksekteki Çan Kulesi'nin tepesinden şehri kusayan haçı kucaklayıp öpüyordu. Uso, kilisenin zangocuydu. Veli da derlerdi. Aslında ondan söz ederken yarım akıllı demek daha doğru olur. Uso, kilise zandasını atanmadan önce kendinden 3 yaş büyük olan kardeşi Demirci Sabro'nun yanında çalışır, körük çekerdi. Uso, kıt aklıyla zaman zaman olur olmaz her şey kızıp sinirlendiği için lakabı sinir küpüne dönüşen Demirci Sabro'ya akıl vermeye kalkışınca kıyamet kopar, kardeşlik unutulur, Didişme, usta-çırak kavgasına döner, sonunda yetişen komşuların araya girmesiyle kan gövdeyi götürmeden iş tatlıya bağlanırdı. Uso, üstündeki deri peştamali hırsla çözüp çıkarır, abisine doğru fırlatır, işi bıraktığını belirterek, bir daha bu dükkan ayak basarsam anam avradım olsun diye bağırıp, daha bir dizi küfür savurduktan sonra, benzer kavgaların ardından yaptığı gibi, dört dükkan aşağıdaki ikiz kardeşi Demirci Rızgo'nun dükkanına gider, ...doğruca köreğe yönelip işe koyulurdu. Uso'nun kardeşleri Sabro ve Rızgo arasında mekik dokunması... ...aslında olan ve alışılagelmiş bir olaydı. Kimsenin bu kavgaları yadırgadığı da yoktu. Sabro ve Ruzgo evlenmiş, ayrı ev var kurmuşlardı. Babaları öldüğünden, anıları Rehan Baco... ...oğlu Uso ile birlikte kilisenin avlusundaki küçük bir odada yaşıyordu. Zangoç Sıfkar'ın ölümüyle başalan yere Uso'nun atanması... O güne kadar kilise yönetim kurulunun aldığı tüm kararlar içinde en doğrusu ve en uygunu şeklinde yorumlandı. Ermeni toplumu yönetim kurulunun aldığı bu yerinde kararı bir taşla iki kuş vuruldu diye alkışla karşıladı. Birincisi kardeşler arasında belki de bir gün kanla, bıçakla, orak veya balyozla sonuçlanacağından korkulan kavgalar önlenecek. Usu'nun demirci çıraklığı kırk yaşlarında sona ermiş olacaktı. İkincisi ve daha önemlisi kafasına estikçe sırf eğlenmek için zırt pırt çan çalması resmen yapılan bu atamayla belki biraz önlenmiş olacaktı. Ne var ki görevi icabı hep kilisede, dolayısıyla evinde kalacağından, sokakta peşine takılıp onunla dalga geçerek eğlenenler, onun yakısı açılmadık küfürlerinden mahrum kalacaklardı. O gün... O bembeyaz gün, güzellerin Meryem öldü diye kulağına çığınınca Uso çok ama hakikaten çok üzüldü. Her ölenin ardından ağlardı. Her ölenin ardından ciğeri dağlanırdı. Zaten genelde iki gözü iki çeşmeydi. Meryem için de ağlayıp görevini yerine getirdikten sonra kendi kendini söylenmeye başladı. Kıçı sağ salim dururken gül gibi Meryem ölsün. Baksan bu işe. Delilik, yarım akıllık bir yana ama usul zangoç olduktan sonra, daha doğrusu resmen atandıktan sonra bu işi daha da benimsedi. Meryem için yeterli miktarda gözdeşi döktükten sonra kutsal görevini hatırlayarak aceliyle koştu. Kilise çanının ipini duvardaki bağlı bulunduğu çengelden söktü, tüm gücüyle ipi asıldı. Çan çalmaya başladı. Çan sesleri şehrin sokaklarına ding dong ding dong diye dalga dalga yayılıp damlardaki kar yığınlarına çarpıp yankılanırken o da çan sesiyle beraber söyleniyordu. Kaynanı dururken gelin öldü. Kaynanı sağ gelin gün. Bu kış kıyamette olacak iş mi bu? Tanrı da şaşırdı gal... Uso'nun bitip tükenmek bilmeyen çan seslerine yakındaki Şeyh Matar Camii'nin de ya sabır, ya sabır diyerek katlanıyor. Sonunda o da görevini hatırlayıp tarihi dört ayaklı minareden sesleniyordu. Allah ekber, Allah ekber, ding dong, ding dong, Allah ding ekber dong. Müezzin Nusret soğuktan domates kırmızısına dönmüş koca burnuyla minareden indiğinde Uso hala kısacık boyu toparlak vücuduyla tarihi çanın ipine asılıp duruyor, müezzinin pes edip minarede inişine içten içe seviniyordu. Çan sesleri dalga dalga ta uzaklara, en uzaklara yayılıyor. Tüm Erminlerin soğuktan kızarmış kulak memelerine soru olup asılıyordu. Hayrola vebedo bu saatte bu çan sesleri niye? Hayır değil, hayır değil şer. Güzellerim Meryem, sizlere ömür. Ah kurtuldu, acı çekmiyor. Ama daha gencecik de. Ee, bu işler gence yaşlığa bakmaz. Doğrudur. Tanrı günahlarını affetsin, bağışlasın ve ruhunu kutsasın. Amin. Amin. Demirci Dikiran, bir kulağı Uso'nun çan sesinde, diğer kulağı Kürt müşterisinde, körül çeken çırağına, de ''Hadi çek, la çek!'' diye bağırırken, bir yandan da ocaktan çıkarıp dövdüğü kızgın demirin gürültüsüne karışan çan seslerinin nedenini yorumlamaya çalışıyordu. Yeminci Tumas, zamansız çalan çan seslerini duyar durmaz çırağına seslendi. Gırbo, fırla, kiliseye koş, bak bakalım bu deli herif ne diye çana asılıp duruyor. Çırak Gırbo, bir an önce dükkandan tüymek ve sokakta arkadaşlarıyla aşık oynamak için plan yapa dururken, böyle bir fırsatı kaçırır mıydı? Hemen belindeki deri peştamayı çözüp ok gibi sokağa fırladı. Gırbo arkadaşıyla aşık oynayıp onları bir güzel üttükten sonra iyice dayan hesabını yaparak kan içinde dükkana döndüğünde ustasından azar işitti. İki saattir neredeydin lan? It it. Usta güzellerin Meryem ölmüş. Oysa ustası kalaycı Sago'dan, kuşici Samo'dan, Amelisiko'dan, şaşı Dono'dan ve mısırçı Hacı Nona'dan çan seslerinin nedenini çoktan öğrenmişti. Uso, Müezzin Nusret'in minayeden inişiyle kendince galip gelmeyenin tadı damağında çanın halatını tekrar duvardaki çengeline doladıktan sonra aceleyle sokağa fırladı. Uzak mahalleleri, daha en uzaktakileri, oradaki sağırlara, çan seslerini duymayanları seslenmeye gidiyordu. Yol boyunca rastladığı her Ermeniye haberi değişik cümlelerle veriyordu. Güzellerim Meryem öldü. Dikrodayı, güzellerim Meyro, Hıçen'in geleni, sizlere ömür. Soka Ümmü duydun mu? Güzellerin güzeli Meyro da öldü. Uso, kısacık boyuyla karlar içerisinde yuvarlanıyor, zaman zaman karlara gömülüp ayağından çıkan Yemenis'ini küfrederek koşuyor, soğuk kış gününde vıcık vıcık ter içinde uzaktaki Gavur Mahallesi'ne ulaşıyordu. Uso, görevini eksiksiz yapmanın hazuru <gülüyor> içinde, yorgun argın kilisenin yolunu tuttuğunda, evlerde, dükkanlarda hep Meryem'in söz ediliyordu. Güzellerin güzeli, zavallı. Tanrı taksiratını affetsin. Tövbe onun sırası değildi. İhtiyarlar dururken gençler alınmaz ki. Yazıklar olsun. Ne kadar da güzel gözleri vardı. O ne boy, o ne endam, o ne kaş, o ne göz. Ya o yürüyüş, ya düğünlerdeki, toylerdeki halay çekiş, oynayış. Ardında iki yetim çocuk, hıça bakar onlara. Hıçenin kendini ayrıyor. Konuşmalar, yorumlar Meryem'in toprağa verilmesine dek sürdü. Kilise tıklım tıklım doluydu. Uso bunda en büyük payı kendine bir de çalmaktan büyük zevk duyduğu çan seslerini çıkardı. Hemen herkes kiliseye dolmuştu. Gelmeyen bir tek kafasında bir tahtanın eksik olduğuna inanılan ve bu nedenle adı çatlak kafalı Vanes olarak herkesçe onaylanan Vanes'ti. O pazar günleri dışında... Eşeklere, merkeplere, katırlara, atlara semer diktiği dükkanı kapatıp, kilitleyip, çırağını mırağını teslim edip kiliseye, miliseye, cenazeye, merazeye gitmezdi. Zaten ondan da beklenen daha fazlası değildi. Ne iş yaptığını, mesleğinin ne olduğunu bilmeyenlerin sorularını böbürlerine böbürlerine sırıtarak ben eşek terzisiyim diye cevaplayan adamdan başka bir eşeklik beklenir miydi? Meryem'i götürüp gömdüler kızının mezarını yanı başına. Altı ay önce doğurduğu kızının yanına. Birazcık gözyaşı, birazcık günlük kokusu ve Papaz Arsen'in bolca dualarıyla. Çevrede toplanmış Papaz Arsen'in sakalını, siyah çüppesini, elindeki gümüş açı hayretle ve merakla izleyen donsuz Türk çocuklarına dağıtılan tayin elbası ve ekmekle ilk günün hayreti tamamlanmış oldu. Güzellerin güzeli toprağıyla baş başa kalınca, Yeminici lastikçi Evuş yine çarık dikmeye, Demirci Mero kurt kapanı yapmaya, Marangoz Topalnişo erik ağacından kaval yapmaya, nalbant Tenuş nal çakmaya, Kısacası herkes kendi işine dönerken, Keldane asıllı Attar Yusuf'la dükkan komşusu Süryani asıllı Berber Yakup da Kaldıkları yerden dam oynamayı sürdürdüler. O gece uykusuz iki kişi vardı. Biri, Meryem'in kocası, duvarcı dostu, ustası Sikeydi. Diğeri de gelinden önce ölmediğine kahredip, sanki suçluymuş gibi tuhaf bir duyguya kapılan ihtiyar Hıçe. Sike o gece yer yatağına girip uzandığında, küçük oğlu Seto ile sekiz yaşındaki kızı Teko çoktan uyumuşlardı. Sike anası Hıçe ile beraber odadaki idare lambasının loş ışığında, duvarda asılı duran Meryem'in gülümseyen kızlık resmini seyrediyordu. Dışarıda Diyarbakır'ın Daracık sokaklarında o kış gecesinde Aziz Sarkis kardan aksa kanısı vazlayıp gezerken Meryem kendi sıcak yatağını, kocası Sıke'nin kıllı koynunu arıyor. <Gülüyor>